Sessizliğin Sesi Tibet'in Kadim Bilgelik Kitabı Helena Petrovna Blavatsky Bu talimatlar aşağı itilerin yani pisişik yeteneklerin tehlikelerinden habersiz olanlar içindir. Nada'nın sesini sessiz sesi duymak ve idrak etmek isteyen Diharana'nın doğasını öğrenmelidir. Diharana Dış evrene veya duyuların dünyasına ait olan her şeyden tam bir tecridin eşlik ettiği yoğun ve mükemmel konsantrasyondur. Algının nesnelerine kayıtsız hale gelebilen Lanu, yanılsamayı uyandıran duyuların rajasını, düşünce üreticisini aramalıdır. Zihin, gerçeğin büyük katledicisidir. Lanu, katlediciyi katletmelidir. Çünkü uyandığında, Rüyasında gördüğü şekillerin gerçek dışı görünmesi gibi kendi şekli kendisine gerçek dışı göründüğünde, çokluğu duymaz olduğunda, dış sesi öldüren iç sesi biri fark edebilir. Ancak o zaman doğruya, sat krallığına girmek için yanlışı, asat bölgesini terk edecektir. Ondan önce değil. Ruh görmeye muhtedir olmadan önce içsel uyum elde edilmelidir ve fiziksel gözler, tüm yanılsamalara kör kılınmalıdır. Ruh duymaya muktedir olmadan önce, suret, insan, fısıltılara olduğu kadar kükremelere, altın ateş böceğinin gümüşşi vızıltılarına olduğu kadar, bören fillerin çığlıklarına da sar olmalıdır. Çömlekçinin aklında çamuru biçimlendiren şeklin önce zihinle birleşmesi gibi, ruh da anlamaya ve hatırlamaya muktedir olmadan önce, sessiz konuşmacı ile birleşmelidir. Ancak o zaman ruh duyacak ve hatırlayacaktır. Ve daha sonra sessizliğin sesi içsel kulağa konuşmaya başlayacaktır. Ve şöyle diyecektir. Şayet ruhun hayatın güneş ışığında yıkanırken gülümsüyorsa, şayet ruhun kendi et ve madde kozası içinde şarkı söylüyorsa, şayet ruhun hayal şatosunun içinde ağlıyorsa, şayet ruhun Kendisini hocasına bağlayan gümüş ipi parçalamak için mücadele ediyorsa, Ey aday, bil ki ruhun bu dünyaya aittir. Tomurcuklanan ruhun, dünyanın gürültüsüne kulak kabarttığında, Büyük yanılsamanın kükreyen sesine cevap verdiğinde, Acının kavurucu gözyaşlarını görmekten korktuğunda, Kederin çığlıkları ile sağırlaştığında, Utangaç bir kaplumbağa gibi benlik kabuğuna çekilir. Ey aday, bil ki ruhun o suskun tanrısının değersiz bir mihrabıdır. Ruhun güçlendiğinde güvenli sığınağından dışarı süzülür ve koruyucu türbesinden ayrılır. Gümüş ipini uzatır ve yükseğe doğru atılır. Kendi suretini boşluğun dalgaları üzerinde gördüğünde bu benim diye fısıldar. Ey lanu, itiraf et, ruhun aldanmanın ağlarına yakalanmıştır. Ey lanu, bu dünya büyük sapkınlık adı verilen aldanış tarafından ekona karşı tuzakların kurulduğu, yol boyunca korkunç denemelerin olduğu keder odasıdır. Ey cahillanu, bu yeryüzü hakiki ışık vadisinden önceki alaca karanlığa açılan kasvetli bir giriştir. O ışık ki rüzgar söndüremez, o ışık ki fitilsiz ve yakıtsız yanar. Büyük yasa şöyle der. Tüm benin bileni olmak için önce beninin bileni olmalısın. Benin bilincine varmak için ben olmayan için benliği terk etmelisin. Var olmayan için varoluşu terk etmelisin. O zaman hiç doğmamış ve hiç ölmeyen sonsuz çağlar boyunca büyük kuşun kanatları arasında dinlenebileceksin. Oğum olanın kanatları arasında dinlenmek ne de tatlıdır. Şayet bilmek istiyorsan hayat kuşuna bin. Şayet yaşamak istiyorsan hayatını terk et. Ey yorgun hacı, üç oda seni çabalarının sonucuna götürür. Ey maranın fatihi, üç oda seni üç halden dördüncüsüne ve bu dördüncüsünden de yedi dünyaya, ebedi istirahat dünyalarına geçirecektir. Şayet adlarını öğrenmek istiyorsan dinle ve hatırla. Birinci odanın adı cehalettir, yani avidya'dır. Bu doğduğun, içinde yaşadığın ve öleceğin odadır. İkinci odanın adı ise öğrenmedir. Ruhun burada hayatın çiçeklerini bulacaktır. Ama her bir çiçeğin altında bir yılan çöreklenmiştir. Üçüncü odanın adı bilgeliktir. Onun ötesinde her şeyi bilme pınarı tinsel bilinççilik bölgesinin bozulmaz kıyısı suları uzanır. Şayet birinci odayı güvenli bir şekilde geçmek istersen, hayatın güneşi için bağrında yanıp tutuşan arzu ateşlerinin aklını yanıltmasına izin verme. Şayet ikincisini güvenli bir şekilde geçmek istersen, sarhoş edici çiçeklerin güzel kokularını koklamaya son ver. Karmik zincirlerinden kurtulmak istiyorsan, gurunu bu maya bölgelerinde arama. Bilgi olanlar duyuların zevk bahçelerinde oyalanmazlar. Bilgi olanlar yanılsamaların tatlı dilli seslerini önemsemezler. Sana hayat verecek olan kişiyi daha ötelerde, bütün gölgelerin meçhul olduğu ve hakikatin ışığının solmaz bir ihtişamla yandığı bilgelik odasında ara. Ey Lanu, yaratılmamış olan senin içindedir. Tıpkı o odanın da senin içinde olduğu gibi. Şayet ona ulaşmak ve ikisini harmanlamak istersen, yanılsamanın karanlık giysisini üzerinden çıkarıp atmalısın. Bedenin sesini boğ, duyuların imgelerinin onun ışığı ve seninki arasına girmesine izin verme ki onunla harmanlanabilesin. Ve kendi Agnian'anı tanıdıktan sonra öğrenme odasından kaç. Bu oda hain güzelliğiyle tehlikelidir. Sadece senin denemen için gereklidir. Ey lanu, farkında ol, yanıltıcı bir parlaklıkla gözleri kamaşan ruhun burada oyalanmasın ve bu aldatıcı ışığa yakalanmasın. Bu ışık büyük tuzağa düşürücünün mücevherlerinden yayılır. O duyuları cezbeder, aklı kör eder ve gafil olanı terk edilmiş bir enkaz gibi geride bırakır. Senin gece lambanın göz kamaştırıcı ateşinin cazibesine kapılan pervane, yapışkan yağın içinde yok olmaya mahkumdur. Yanılsamanın alaycı ciniyle baş edemeyen gafil ruh da maranın kölesi olarak yeryüzüne geri dönecektir. Ruhlar alayını gözle. İnsan hayatının fırtınalı denizi üzerinde havada durabilmek için nasıl kanat çırptıklarını ve, ve bitap düşüp kan kaybedip kırık kanatlarla nasıl birbiri ardına kabaran dalgaların arasına düştüklerini gözle. Şiddetli rüzgarlar tarafından savrulmuş Fırtına tarafından kovalanmış Hortumlar içinde sürüklenmiş halde ilk büyük girdabın içinde kaybolur giderler Ey Eğer bilgelik odasından geçerek Saadet Vadisi'ne erişmek istiyorsan Seni diğerlerinden ayıran Büyük ve korkunç ayrılık sapkınlığına karşı Duyularını kapa Cennetten doğmuş olanın Evrensel ebeveyinden Ruhtan ayrılıp Mayanın denizinde batıp gitmesine izin verme. Fakat bırak ateşli gücün en içteki odaya, kalbin odasına ve dünyanın anasının meskenine çekilsin. Bu güç, tek ruhun nefesi, her şeyi dolduran ses. Hocanın sesi haline geldiğinde, orta bölge olan altıncıya, iki kaşının arasındaki noktaya, kalpten yükselir. Ancak o zaman rüzgarı dalgaların üzerinde sektiren, Adımları suya değmeyen bir gökyüzünde yürüyen olabileceksin. Ayağını merdivenin, misik sesler merdiveninin daha üst basamaklarına basmadan önce kendi üst benliğinin sesini yedi halde duymalısın. Birincisi eşine ayrılık şarkısı söyleyen bülbülün tatlı sesi gibidir. İkincisi vıheyanilerin parıldayan yıldızları uyandıran büyük gümüşü simbal sesi gibi gelir. Bir sonraki kendi kabuğuna hapsolmuş okyanus ruhunun melodik yakarışı gibidir. Ve bunu Vina'nın şarkısı izler. Beşincisi kulağın içinde çınlayan bir ney sesi gibidir. Sonra aniden ortaya çıkan bir borazan sesine dönüşür. Sonra titreşimleri bir fırtına bulutunun sağredici gümbürtüsüne benzer. Yedincisi bütün diğer sesleri yutar. O sesler ölür ve artık hiç duyulmazlar. Altılar yok edildiğinde ve hocanın ayakları önüne serildiğinde lanu bir ile birleşir, bir olur ve artık onun içinde yaşar. Bu patikaya girmeden önce aysal bedenini yok etmelisin. Zihinsel bedenini ve kalbini temizlemelisin. Ebedi hayatın saf, temiz ve berrak suları muson fırtınalarının çamurlu akıntılarıyla karışamaz. Lotus çiçeğinin bağrında parıldayan cennetin çiğ damlaları sabahın ilk güneş ışıklarıyla toprağa düştüğünde çamura dönüşürler. Dikkat et, o inci artık bir çamur zerresidir. Temiz olmayan düşüncelerinle onlar seni alt etmeden önce mücadele et. Onlara aynı onların sana davranacakları gibi davran. Çünkü eğer onlara karşı koymazsan kök salıp büyüyecekler. Ve iyi bil ki bu düşünceler seni yenip öldürecekler. Ey Lano, sakın ola bunların gölgesinin bile sana yaklaşmasına izin verme. Çünkü karanlığın bu şeyi sayıca artıp güçlenecek ve sen bu iğrenç kara canavarın varlığını tamamen fark edemeden o senin özünü emecektir. Ey Lano, mistik güç seni bir tanrıya dönüştürmeden önce kendi isteğinle aysal şeklini öldürme yetisini elde etmelisin. Maddenin beni ve tinin beni asla örtüşemezler. İkisinden biri ortadan kaybolmalıdır. İkisine birden yer yoktur. Ruhun aklı anlamaya muhtedir olmadan önce kişiliğin tomurcuğu ezilmeli. Adına ben denen kurtçuk diriliş imkanı olmaksızın yok edilmelidir. Patikanın kendisi olmadıkça patikada yolculuk edemezsin. Tıpkı lotus çiçeğinin sabah güneşini içmek için kalbini açışı gibi, bırak, ruhun, acının her çığlığına kulak versin. Çile gözyaşlarının tek bir damlasını bile sen onları ıstırap çekenin gözlerinden silmeden önce yakıcı güneşin kurutmasına izin verme. Ancak her insanın yanan gözyaşı bırak senin kalbine düşsün ve orada kalsın. Acının sebebi ortadan kalkıncaya kadar onu silme. Ey kalbi! En yüce merhametle dolu olan sen. Bu gözyaşları, ölümsüz merhamet tarlalarını sulayan akıntılardır. Böylesi bir toprak üzerinde, voga ağacının çiçeğinden daha nadir ve bulunması daha güç olan Buda'nın gece yarısı çiçeği boy verir. O, yeniden doğuştan kurtuluşun tohumudur. O, arhatı çekinmeden ve şevhetten korur. Ve onu varlığın tarlalarından geçirip yalnızca sessizliğin ve var olmayanın diyarında bilinen huzur ve saadete doğru götürür. Arzuyu öldür ama yeniden dirilmemesine özen göster. Hayat aşkını öldür ama Tanha'yı katledersen ebedi hayata susamışlığından değil geçici olanı ebedi olanla değiştirmek için olsun. Hiçbir şey arzulama. Ne karmaya ne de doğanın değişmez yasalarına karşı gel. Sadece kişisel, fani, zail ve ölümlü olana karşı mücadele et. Doğaya yardım et ve onunla birlikte çalış. Doğa seni yaratıcılarından biri sayacak ve sana itaat edecektir. Böylece sana gizli odalarının kapılarını açacak. Saf ve bakir bağrının derinliklerinde saklı hazinelerini gözlerinin önüne serecektir o hazinelerini yalnızca maddenin eliyle kirlenmemiş tinin gözüne gösterir. O göz ki asla kapanmaz ve o göz için onun hiçbir aleminde bir perde mevcut değildir. Bundan sonra sana yolu ve vasıtaları o gösterecektir. Birinci kapıyı, ikincisini, üçüncüsünü ve böylece yedincisine kadar sürecektir. Ve bunun ötesinde tinin güneş ışığında güneşlenen, anlatılmaz şanların yattığı, Ruhun gözlerinden başka hiçbir şeyin görmediği amaç bulunur. Patikaya giden sadece tek bir yol vardır. Sessizliğin sesi yalnızca bu yolun sonunda duyulabilir. Adayın çıktığı merdiven keder ve acı basamaklarından oluşmuştur. Bunları sessizleştirmek ancak Erdem'in sesiyle mümkündür. Ey aday, ardında bırakmadığın tek bir kötü huyun bile varsa yazıklar olsun sana. Çünkü o zaman merdiven çökecek ve seni düşürecektir. O merdivenin ayakları senin günah ve kusurlarının derin çamuruna batmıştır. Ve bu geniş madde bataklığını geçmeye kalkışmadan önce ayaklarını feragat sularında yıkamalısın. Merdivenin en alt basamağına basarken ayağında çamur kalmış mıdır? Dikkat et. Bir basamağı bile çamurlu ayaklarla kirletmeye cüret edene yazıklar olsun. Çamur kurur, Yapışkanlaşır. Ayaklarını basamağa yapıştırır ve kurnaz bir avcın ipine yakalanmış kuş gibi her türlü ilerlemeden mahrum bırakır. Kötü huyları şekillenecek ve onu aşağıya çekecektir. Günahları, çakalın güneşin batışından sonraki gülüşü ve uluması gibi sesini yükseltecektir. Düşünceleri bir orduya dönüşecektir ve onu esir edilmiş bir köle gibi sürükleyecektir. Ey aday! Kutsal yolculuğunda ilk adımı atmadan önce arzularını öldür. Kötü huylarını aciz kıl. Merdiveni çıkmak için ayağını kaldırmadan önce günahlarını boğ ve onları sonsuza kadar suskun kıl. Düşüncelerini sustur ve bütün dikkatini şimdiye kadar görmediğin fakat hissettiğin hocanda yoğunlaştır. Düşmana karşı güvende olmak istersen duyularını tek bir duyuda birleştir. Seni hocana götürecek olan o dik yol, ruhunun zayıf gözleri önüne ancak beynini boşluğun içinde saklı olan bu duyuyla serilebilir. Ey aday! Önündeki yol uzun ve zahmetlidir. Ardında bıraktığın geçmişe ait tek bir düşünce bile seni aşağıya sürükleyecek ve tırmanışa yeniden başlamak zorunda bırakacaktır. Geçmiş tecrübelerin tüm hatıralarını içinde öldür. Geriye bakma. Yoksa kaybolursun. Şehvetin memnun edilerek veya tatmin edilerek öldürülebileceğine inanma. Çünkü bu mara tarafından uyandırılan iğrenç bir inançtır. Şehvet kötü huyu besler ve bir çiçeğin kalbinde durmadan semiren bir kurçuk misali onu geliştirir ve güçlendirir. Bu parazit kalbi yiyip öz suyunu içmeden önce gül, ana gövdeden yeniden doğmalı, ve tomurcuklanmalıdır. Fırtına gövdesini kurutmadan önce altın ağaç mücevher tomurcuklarını açar. Kulak birinci sesi işitmeden önce aday kaybettiği çocukluk halini yeniden kazanmalıdır. Tek hocanın ışığı, tinin hiç solmayan altın ışığı lanunun üzerine en başından beri parlak ışınlarını gönderir. Bu ışınlar maddenin kalın ve karanlık bulutlarının arasından sızar. Bu ışınlar onu balta girmemiş ormanların yoğun yaprakları arasından gün ışığının toprağı aydınlatması gibi kah orada kah burada aydınlatır. Fakat ey aday ne kadar dikkatli olursan ol bedenin pasif zihnin sakin ruhun parlak bir elmas gibi saf ve sabit olmadıkça güneşin ışığı odaya ulaşamayacaktır. Onun gün ışığı kalbi ısıtmayacaktır. ...ve akaşık tepelerin mistik sesleri kulağa ulaşmayacaktır. Duymadıkça göremezsin, görmedikçe duyamazsın. Duymak ve görmek, işte ikinci aşama. Aday gözleri kapalı, kulakları, ağzı ve burun delikleri tıkalıyken ...görüp duyduğunda, tat ve koku aldığında... ...dört duyu harmanlandığında ve beşincisine iç algılamaya geçmeye hazır olduğunda... Dördüncü aşamaya ulaşmış demektir. Ve beşincisinde, ey düşüncelerin katledicisi, bütün bunların tümü yeniden canlanma imkanı olmaksızın yine öldürülmelidir. Aklını bütün dış nesnelerden, bütün dış görüntülerden sakın, içimgelerden sakın ki ruhunun ışığı üzerine koyu bir gölge gibi çökmesin. Şimdi adasın. bu altıncı aşamadır. Ey mutlu kişi, yedinciye geçtiğinde kutsal üçlüyü algılayamayacaksın. Çünkü sen bu üçlünün kendisi olacaksın. Sen ve zihnin bir soydan ikizler gibi olacaksınız. Ve hedefin olan yıldız başın üzerinde parlıyor olacak. Tarifsiz bir şan ve saadet içinde oturan üçlü artık isimlerini mayanın dünyasında kaybetmişlerdir. Alev'in upatisi olan ateş tek bir yıldız oldular. Yanan ama tükenmeyen ateş oldular. Ve ey başarılı yogi, insanlar buna Samadhi'nin doğru habercisi Diyana derler. Ve senin benin, benin içinde, benliğin benlik içinde kaybolmuştur. Başlangıçta seni ışıyan o ben ile bir olmuşsundur. Ey Lanu, senin bireyselliğin nerede? Lanu'nun kendisi nerede? O artık... Ateş işinde kaybolmuş kıvılcım, okyanusta damladır. Her daim var olan ışın, tüm ve ebedi aydınlık olmuştur. Ve şimdi ey lanu, sen hem failsin hem şahit, hem ışıtansın hem de ışıyan. Sesteki ışık ve ışıktaki sessin. Ey kutlu kişi, sen beş engeli tanıdın. Sen onların fatihi, altıncının efendisi, hakikatin dört biçiminin aktarıcısısın. Onların üzerine düşen ışık senden yayılıyor. Lano olan sen artık şimdi öğretensin. Şu hakikat biçimlerinin öğretenisin. Birinci hakikatin yani her türlü sırabın bilgisinden geçen sen değil misin? Bir araya geliş kapısında Tisi'deki Maraların kralını fetheden ikinci hakikat sen değil misin? Üçüncü kapıda günahı yok eden ve üçüncü hakikate ulaşan sen değil misin? Tavu'ya, bilgiye götüren patikaya giren dördüncü hakikat sen değil misin? Ve şimdi tüm bilginin tekamülü olan Boti ağacının altında dinlen. Çünkü bil ki sen kusursuz görüş hali Samadhi'nin efendisisin. İşte ışık oldun, ses oldun. Sen kendi hocan ve kendi tanrısın. Sen kendinsin. Kendi arayışının amacısın. Kesintisiz sessin. Ebediyette yeniden yankılanan, günahtan ve değişimden bağımsız yedi ses bir ses içinde. Sessizliğin sesi. Om, tat, sat. Ve şimdi ey merhametli hocamız, diğer insanlara yol göster. Kabul edilmek için kapıyı çalanları, tatlı yasanın kapısının açılışını görmek için cehalet ve karanlık içinde bekleyenleri gör. Adayların sesi. Kendi merhametinin efendisi olan sen, kalp öğretisini açıklamayacak mısın? Kurtuluş kapısında hizmetkarlarına rehberlik etmeyi ret mi edeceksin? Hoca der ki, patikalar iki, büyük tekamüller üç, bedeni bilgi ağacına dönüştüren erdemler altı tanedir. Onlara kim yaklaşacak? Onlara ilk kim girecek? Gizli kalbin aşikar edilmiş hakikatini, Birin içindeki iki patika öğretisini öğrenimden kaçınan, bilgeliği öğreten, bir elem hikayesini ortaya çıkaran yasayı ilk kim duyacak? Evrensel ruhu taşıması, o büyük ruhla bir olması gerekenlere vah vah! Evrensel ruh ne kadar az fayda veriyor. Tıpkı ayın sakin dalgalar üzerine yansıması gibi evrensel ruh da yansır. Kâh büyük olandan, kâh küçük olandan, en küçücük atomda bile yansıma bulur da tümünüzün kalbine ulaşmakta yetersiz kalır. Ne yazık ki bu bağıştan, hakikati öğrenmenin paha biçilemez nimetinden, var olanları doğru algılayıştan, var olmayanın bilgisinden çok az insan faydalanır. Öğrenci der ki, ey hoca, bilgeliğe ulaşmak için ne yapmalıyım? Ey bilgi olan söyle! Mükemmelliği kazanmak için ne yapmalıyım? Patikaları ara. Fakat yolculuğuna başlamadan önce Eylan'ı temiz kalpli ol. İlk adımını atmadan önce gerçeği yalandan, fani olanı ebedi olandan ayırmayı öğren. Hepsinden önemlisi ruh bilgeliğini akıl öğreniminden, kalp öğretisini göz öğretisinden ayırt etmeyi öğren. Cehalet tıpkı kapalı ve havasız bir kutu. Ruh da içine hapsedilmiş bir kuş gibidir. Kuş bu haldeyken ne şakıyabilir ne de bir tek tüyünü olsun oynatabilir. Cansız ve suskun yığılır kalır ve sonunda da bitkin bir halde ölür. Ama cehalet bile ruh bilgeliğinin aydınlığı ve rehberliğinden yoksun, akli öğrenimden daha iyidir. Bilgeliğin tohumları havasız bir alanda filiz verip büyüyemez. Yaşamak ve tecrübe elde etmek için aklın açık görüşlülüğe, derinliğe ve kendisini elmas ruha doğru götüren amaçlara ihtiyacı vardır. Bu amaçları mayanın krallığında arama ve uydurma kuruntulara boş verip yanılsamaların ötesine geç. Ebedi ve değişmez olan satı ara. Zihin bir ayna gibidir, yansıtırken tozlanır. Yanılsamaların tozundan arınmak için ruh bilgeliğinin yumuşak kesintilerine ihtiyaç duyar. Ey acemi, zihni ve ruhu harmanlamanın yollarını ara. Cehaletten kaçın ve hak keza yanılsamalardan sakın. Dünyevi aldanışlara sırtını dön. Duyulara güvenme. Onlar sahtedir. Duyularının türbesi bedeninin içindedir. Ebedi insana ulaşmak için kişisel olmayan ara. Bulduğunda ise içe doğru bak. Sen budasın. Ey kendini adamış olan, Övgüden kaçın. Övgü seni kendi kendine aldatışa götürür. Bedenin ben olan değildir. Senin benin, senin içinde bedensizdir. Ve ne övgüden, ne sövgüden etkilenir. Ey lanu, kendini beğenmişlik, Kibirli bir aptalın tırmandığı yüksek bir kule gibidir. Kibir dolu bir yalnızlık içinde ve kendi kendisi dışında. Hiç kimse tarafından fark edilmeksizin orada oturur. Sahte öğrenim bilge tarafından reddedilir ve iyi yasa tarafından rüzgârlara dağıtılır. Onun tekerleği ister kibirli ister alçak gönüllü olsun herkes için döner. Göz öğretisi kitleler içindir. Kalp öğretisi seçilmişler içindir. Göz öğretisini takip edenler gururla şöyle tekrarlarlar. İşte ben biliyorum. Kalp öğretisini takip edenler, alçak olanlar, toplanıp fısıltıyla itiraf ederler. Ben böyle duydum. Ey lanu, büyük elek kalp öğretisinin adıdır. İyi yasanın tekerleği çok çabuk döner. Gece gündüz öğütür. Değersiz kabuğu altın buğday tanelerinden, çer çöpü undan ayırır. Tekerliğe yönlendiren karmanın elidir. Devrimler karmik kalbin atışlarını gösterir. Doğru bilgi undur, sahte eğitim ise kabuk. Eğer bilgelik ekmeğini yemek istiyorsan, ununu Amrita'nın, sonsuzluğun berrak sularıyla yoğurmalısın. Ama sen kabukları mayanın çiğiyle yoğurursan, elde edeceğin ancak... Ölümün siyah güvercinlerinin yemi, doğum, çürüme ve elem kuşları olacaktır. Arhan'a dönüşmek için sana tüm varlıkları sevmekten vazgeçmen gerektiği söylenirse onlara yalan konuştuklarını söyle. Eğer sana özgürlük kazanmak için annenden nefret etmelisin, oğlunu yok saymalısın, babanı inkar edip onu aile reisi kabul etmemelisin... İnsan ve hayvanlar için tüm merhametinden vazgeçmelisin derlerse, onlara sözlerinin yalan olduğunu söyle. İnanmayanlar, Brahman müzevileri böyle öğretir. Eğer sana günahın eylemle başladığını ve de mutlak eylemsizliğin mutluluk olduğunu öğretirlerse, onlara hata ettiklerini söyle. İnsan eyleminin devamsızlığı, Kusurlar ve günahların yok edilmesiyle zihnin kölelikten kurtuluşu yeniden doğan egolar için değildir. Kalp öğretisi böyle der. Gözün duharması var olmayan ve dışsal olanın bedenleşmesidir. Kalbin duharması sabit ve ölümsüz olan doğru ve ilahi bilgelik bodinin bedenleşmesidir. Lamba fitili ve yağ temiz olduğunda parlak yanar. Onları temizlemek için bir temizleyici gerekir. Alev temizlik işlemini duyumsamaz. Rüzgar ağacın dallarını sallar ama gövde hareketsiz kalır. Eylem ve eylemsizlik ikisi de sende yer bulabilir. Bedenin çalkantılı, zihnin sakin, ruhun bir dağ gölü gibi durgundur. Zaman çemberini yogisi olmak ister misin? O zaman eylanu. İnsanlardan ayrı, karanlık ormanlarda gururlu bir inziva içinde yaşamaya inanma. Himalayaların karlarıyla susuzluğu dindirip, bitki ve köklerle beslenerek sürdürülen hayata inanma. Ey aday, bütün bunların seni nihai kurtuluş hedefine götüreceğine inanma. Kas ve etlerini yaralayarak ve kemiklerini kırarak sessiz benimle birleşeceğini sanma. Ey gölgelerinin kurbanı, kaba günahlarını fethettiğinde insanoğluna ve doğaya karşı görevlerinin tamamlandığını düşünme. Kusanmış olanlar bu şekilde davranmaktan vazgeçtiler. Yasanın aslanı, merhametin efendisi Buda, insanın kaderinin gerçek nedenini anlayarak, sakin yabani doğanın tatlı ama bencilce rahatlığını hemen terk etti. Müzevi iken insanın hocası oldu. Julai nirvana'ya girdikten sonra düzlüklerde tepelerde vaaz verdi ve şehirlerde devalar, insanlar ve tanrılarla söyleşiler yaptı. Nezaketli eylemler, ek, bunun meyvelerini toplayacaksın. Merhamet göstermede eylemsizlik, ölümcül bir günahın eylemine dönüşür. Bilge kişi böyle der. Eylemden vaz mı geçeceksin? Ruhun özgürlüğünü böyle kazanmayacak. Kişi nirvana ermek için önce benim bilgisine ulaşmalı. Benim bilgisi ise iyi işlerin ürünüdür. Ey aday! Hiçbir başarı aramayan ve hiçbir başarısızlıktan korkmayan biri gibi sabırlı ol. Ruhunun bakışını senin ışını olduğun yıldız üzerinde sabitleştir. O yıldız bilinmeyenin sınırsız tarlalarında, ebedi varlığın ışıksız derinliklerinde parlayan ateştir. Hiç bitmeyecek bir acıya dayanır gibi sebatkar ol. Gölgelerin yaşar ve yok olur ama senin içinde sonsuza kadar yaşayan, senin içinde sonsuza dek bilen, çünkü o bilgidir, gelip geçici değil. O hep yaşamış, yaşayan ve yaşayacak olan ve zamandan hiçbir zaman darbe yemeyecek olandır. Eylan'ı, eğer tatlı bir huzur ve dinginlik biçmek istiyorsan, gelecek hasatlar için tarlalara fazilet tohumları ek. Doğum acılarını kabul et. Başkalarına yer açmak için güneş ışığından gölgeye geç acı ve kederin kavrulmuş toprağını sulayan gözyaşları, karmik telafinin tomurcuklarını ve meyvelerini meydana çıkarır. İnsanın yaşam ocağından ve onun siyah dumanından hızla alevler yükselir ve saflaşarak, karmik gözün altında patikanın üç yüce kutsal kumaşını dokur. Bu giysiler şunlardır. Nirmana Kaya, Sambohoga Kaya ve yüce elbise Diharma Kaya. Şakna elbisesi gerçekten de sonsuzluk ışığını alabilir. Bu elbise tek başına yıkım nirvanası getirir. Bu yeniden doğuşu durdurur. Ama eylanı aynı zamanda merhameti de öldürür. Dıharmakaya ışıltısını giyen mükemmel butalar artık insanlığın kurtuluşuna yardım edemezler. Yazık! Ben uğruna benler, bir kısım insan uğruna tüm insanlık kurban mı edilecek? Bil ki ey acemi! Bu açık patikadır. Bu bencil saadete giden, şefkatin budaları olan, gizli kalpin botisat tarafından reddedilen patikadır. İnsana yararlı olmak için yaşamak birinci adımdır. Altı muhteşem erdemi uygulamaksa ikinci adımdır. Nirmana kaya'nın bu sade giysisini giymek, benliğinin sonsuz mutluluğundan vazgeçmek ve insanlığın kurtuluşuna yardım etmektir. Nirvana mutluluğuna erişmek ama ondan vazgeçmek en kutsal son adımdır. Feragat patikasında en yüksek adımdır. Ey bu bil ki beni daha zayıf benler için feda etmiş, mükemmel budalar tarafından seçilmiş gizli patikadır. Yine de kalp öğretisi senin için çok erişilmez ise, eğer sen yardıma ihtiyaç duyuyor ve başkalarına yardım etmekten korkuyorsan, ey ürkek yürekli, Zamanında bunun farkına var. Yasanın göz öğretisiyle yetin. Yine de umut et. Çünkü gizli patika bugün ulaşılmaz olsa bile yarın ulaşılabilir olacaktır. Bil ki hiçbir çaba ister doğru ister yanlış. En küçüğü bile sebepler dünyasında kaybolmaz. Dumanın bile bir izi vardır. Geçmiş hayatlarda söylenmiş kötü bir söz asla yok olmaz. Hep geri döner. Ne biber bitkisi gül açar, ne de tatlı Yasemin'in gümüş yıldızı dikene ya da deve dikenine dönüşür. Bugün imkanlarını yarının için yaratabilirsin. Büyük yolculukta her saniye ekilen nedenler kendi sonuçlarının hasadını doğurur. Çünkü bu dünyayı yöneten kesin bir adalet vardır. O asla hata yapmaz. Hata bilmeyen güçlü eylemiyle, fanilerin yaşamına mutluluk veya keder... Yani önceki bütün düşünce ve eylemlerimizin karmik çocuklarını getirir. Ey sabırlı kalbin sahibi, liyakatları kabul et. Sana ne kadar sunuluyorsa, neşeli ve kaderinden hoşnut ol. Senin karman böyledir. Bu senin doğum döngülerinin karmasıdır. Ve bu kendi ıstıraf ve kederleri içinde seninle birlikte doğup, senin önceki eylemlerine zincirlenmiş halde, kah ağlayıp, kah sevinerek, bir hayattan diğerine geçenlerin karmasıdır. Sen bugün onlar için çalış ve onlar da yarın senin için çalışırlar. Nihai kurtuluşun tatlı meyvesi kaynağını benin feragat tomurcuğundan alır. Maradan korktuğu için beninin menfaati olmadığında insana yardım etmekten kaçan kişi mahvolmaya mahkumdur. Kurumuş dudaklarını akan sularda serinletmek isteyen fakat akıntı korkusundan suya girmeye cesaret edemeyen hacı sıcaktan ölme riskini taşır. Bencilce korkuya dayalı eylemsizlik sadece kötülük meyvesi verir. Bencil sofu nedensiz yaşar. İnsan yaşamında yapması gereken işi yapmazsa hayatı boşa geçer. Yaşam çarkını takip et. Irkına ve soyuna, arkadaşlarına ve düşmanlarına karşı görevlerin için görev çarkını takip et. Zihnini zevke ve acıya kapat. Karmik telafi yasasını tamamla. Gelecek doğumun için sitiler kazan. Eğer güneş olamıyorsan mütevası bir gezegen ol. Ey acemi, eğer öyle güneşi gibi pırıl pırıl, sonsuz saflığın karla kaplı tepesi üzerinde parıldayamıyorsan, sen de kendine daha mütevazı bir yol seç. Akşam yıldızı zayıf ve ötekilerin arasında kayboluyor olsa da, Karanlıkta yolunu bulmaya çalışanların yolunu nasıl aydınlatıyorsa, sen de o şekilde yolu göster. Kırmızı tüller ardındaki gözü uyuklayan, dünyayı süzen Mars'a bak. Merkür müzevilerin başlarını sevgiyle korumak için uzanmış elinin yakıcı aurasına bak. Her ikisi de güneş yokluğunda geceyi bekleyen hizmetkarlarıdır. İkisi de geçmiş kalpalarda parlak güneşlerdi. Belki gelecek günlerde tekrar iki güneş olacaklardır. Bunlar doğadaki karmik yasanın iniş ve çıkışlarıdır. Ey lanu, sen de onlar gibi ol. Çilekeş hacıya ışığı ve rahatı sun ve senden daha az bileni ara. Zavallı yalnızlığında gölgeleri besleyen bilgelik ekmeğine aç olanı ara. Hocasız, umutsuz ve tesellisiz oturana yasayı anlat. Ey aday, ona de ki, Kibir ve kendini beğenmişliği, kendini adamının esiri haline getiren, varoluş için can atsa da sabrederek yasaya itaatten vazgeçmeyen, bu doğuşunda Buda'nın ayaklarının dibindeki tatlı bir çiçek gibi bir srotopatya olur. Mükemmeliyetin sitileri çok uzaklardaymış gibi görünebilir. Ancak ilk adım atılmış, akarsuya girilmiştir ve dağ kartalının görme, Ürkek dişi geyin duyma yeteneği kazanılabilir. Ey aday, ona bildir ki hakiki adanmışlık ona daha önceki hayatlarında sahip olduğu bilgiyi geri getirebilir. Deva görüşü ve deva duyuşu tek bir kısa yaşamda elde edilemez. Eğer bilgeliğe ulaşmak istiyorsan alçak gönüllü ol. Bilgeliğe hakim olduğunda daha da alçak gönüllü ol. Tüm akıntıları ve nehirleri içine alan okyanus gibi ol. Okyanusun güçlü sakinliği kıpırdamaz. Onları hissetmez. Alt benini tanrısallığınla kontrol et. Tanrısallığı da sonsuzlukla. Evet, arzuları katleden kişi uludur. İlahi beniyle arzunun bilgisini öldüren kişi ise daha büyüktür. Alt olanı kolla ki üst olanı kirletmesin. Nihai özgürlüğe uzanan yol senin beninin içindedir. Bu yol nefsin dışında başlar... Ve dışında sona erer. İnsanlarca kıymeti bilinmeyen ve mütevazı olan kişi, Tirtika'nın görkemli gözünde tüm nehirlerin anasıdır. Kişi Amrita'nın tatlı suları ile ne kadar dolu olursa olsun, Aptalların gözünde boştur. Kutsal nehirlerin doğduğu yer kutsal topraktır. Ve bilgeliğe sahip olan kimse, tüm insanlardan saygı görür. Arhanlar ve sınırsız görüşüm bilgeleri, Tıpkı udumbar ağacının çiçeği gibi nadirdirler. Arhanlar gece yarısında dokuz ve yedi saplı kutsal bitkiyle doğarlar. Bu kutsal çiçek günahkar ayakların basamağı, karla kaplı tepelerin donmuş yataklarında saf çiğ ile açar ve karanlıkta büyür. Eylano, hiçbir arhan ruhun nihai özgürlük özlemini ilk kez çekmeye başladığı bu doğumda bir olamaz. Yine de ey tedirgin olan, hiçbir savaşçı yaşayanlar ve ölüler arasındaki acımasız kavgada gönüllü olarak savaşmaz. Savaş alanına doğru giden patikaya girme hakkı acemi birerden bile esirgenemez. Çünkü ya kazanacaktır ya ölecektir. Evet, eğer fethederse Nirvana onun olacaktır. Onu kedere ve sınırsız acıya gebe bırakan gölgesini ölümlü cüssesinden savurup atmadıkça, İnsanlar onda büyük ve kutsal bu doğunuru olmasını ister. Ölse bile boşun ölmüş olmayacaktır. Yendiği düşmanlar gelecek hayatında karşısına çıkmayacaklardır. Ancak nirvana'ya ulaşır veya ödülü reddedersen, sebep eylemin ve eylemsizliğin meyvesi değil, yılmaz kalbin neseri olsun. Ey devirler boyunca eleme aday olan sen, bil ki gizli hayatın dertlerine bürünmek üzere, Ferageti özgürlüğe ye tutan botisatva Üç kere onurlandırılmış diye Lanu, patika birdir ve sonunda iki olur. Dört seviye ve yedi kapı vardır. Birinin ucunda görkemli mutluluk hemen gelir. Diğerinde ise bu mutluluk ertelenir. Her ikisi de ödüle değerdir. Seçim senindir. Bir, iki olur. Açık ve gizli. İlki hedefe, ikincisi ise benim kurban edilmesine götürür. Geçici olan, değişmez olana feda edildiğinde ödül senindir. Bu olduğunda düşüş olur. Açık patika değişimsiz değişime, nirvanaya, görkemli mutlaklık haline, insan düşüncesindeki mutluluğa götürür. Yani ilk patika özgürleşmedir. İkinci patika ise feragattır Ve bundan dolayı ıstırabın patikası diye adlandırılır. Bu gizli patika, Arhan'ı anlatılmaz bir zihinsel eleme sürükler. Yaşayan ölü için duyulan eleme. Karmik keder içindeki insanlara duyulan çaresiz bir acımaya. Bilgelerin bile cesaret edemediği karmanın meyvesine. Çünkü şöyle yazılıdır. Sakınan kişiye tüm nedenleri öğret. Bir gelgit dalgası gibi olan sebep sonuç dalgalarını öğret ve bırak kendi yolunda gitsin. Açık yol seni hedefine ulaştırır ulaştırmaz... Bot hisatvik bedeni reddedip, dünyayı ve insanları sonsuza dek unutacağın üç kere şanlı dıhar makaya durumuna girmeye götürecektir. Gizli yol seni para nirvanik mutluluğa götürür. Fakat sayısız kalpaların sonunda yanılsama içindeki ölümlüler için duyulan sınırsız merhamet ve acıma ile nirvanalar kazanılır ve kaybedilir. Fakat sonuncusu en yücesi olacaktır denir. Samyaksambubuta. Mükemmelliğin hocası, dünyanın kurtuluşu için saf hal Nirvana'nın eşiğinde durarak belinden vazgeçti. Ey istekli ruh, iki yol ile ilgili bilgilere şimdi sahipsin. Sona vardığında ve yedi kapıyı geçtiğinde seçim zamanı gelecek. Senin zihnin açık. Her şeyi öğrendiğine göre aldatıcı fikirlere kapılmış değilsin. Aşikar edilmiş hakikat orada durmuş, tüm acımasızlığıyla sana bakmaktadır. Der ki, Benin için olan özgürlük ve dinginlik meyveleri tatlıdır. Fakat daha tatlı olan uzun ve çilekeş ödevin meyveleridir. Evet, feragat diğerlerinin acı çekenlerin iyiliği içindir. Paratyeka bu da olan kendi nefsine itaat eder. Savaşı kazanan, ödülü avucunda tutan Bodhisattva ise ilahi merhametliye şöyle der. ''Kazandığım bu büyük ödülü diğerlerinin saadeti için bırakıyorum.'' ...ve yüce feragati gerçekleştirir. Dünyanın bir kurtarıcısıdır o. Bak, daha ileride mutluluk hedefi ve uzun elem patikası uzanıyor. Ey kederin adayı! Gelecek devirler boyunca ikisinden birini seçebilirsin. Om Vajrapanihum Upatya seçim yapıldı, bilgeliğe susadım. Gizli yolun önünde körtüyü yırttınız... ...ve bana büyük yanayı öğrettiniz... Hizmetkarınız burada sizin yol göstermenizi bekliyor. Tamam sıra baka, kendini hazırla. Çünkü bu yolculukta yalnız olacaksın. Hocan sana ancak yolu gösterebilir. Yol herkes için birdir. Hedefe götürecek araçlar hacıdan acıya değişmektedir. Ey Yılmaz yürekli kişi, hangisini seçeceksin? Göz öğretisinin yolunu Samtan, yani dört katlı Daha Yana mi... Yoksa altı tane olan paramitalar ile mi öreceksin? Bunlar Boti ve Bilgeliğin yedinci basamağı olan Prajna'ya götüren Erdem'in kapılarıdır. Dört katlı Dhyayana'nın engebeli patikası yokuş yukarı dolanır. Onun mağrur doruğuna ulaşan üç kez güçlüdür. Paramita tepeleri daha dik bir patika ile kesişir. Acımasız ve kurnaz güçler, bedenlenmiş tutkular... Acımasız ve kurnaz güçler, bedenlenmiş tutkular tarafından korunan yedi kapıdan geçerek yolunu bulmak zorundasın. Eilanu, neşeli ol ve altın kural aklından çıkarma. E akıntıya giren yılmaz iradeli kişi. Sirota Patty kapısından bir defa geçtiğin zaman, şimdiki veya gelecekteki bir hayatında Nirvanik akıntının yatağına bir defa ayak bastığın zaman önünde yedi hayat daha vardır. Ey ilahi bilgeliğin talibi Lano, önüne bak, gözlerinin önünde gördüğün nedir? Karanlığın pelerini, maddenin derinliği üzerine serili. Onun kıvrımlarında yol açmak için mücadele ediyorum. Efendim bakışım altında derinleşiyor, siz elinizi salladığınızda dağılıyor. Uzayan ve kıvrılan yılanlar gibi bir gölge ilerliyor. Büyüyor, kabarıyor ve karanlıkta kayboluyor. O senin günahlarının karanlığı üzerine düşen patikanın dışındaki gölgendir. Evet efendim, Nirvana'nın şanlı muzaffer ışığında, etekleri çamurda, Doru ise kaybolmuş patikayı görüyorum. Ve şimdi bilgi, bilgeliğin sert ve dikenli yolunda gittikçe daralan kapılarını görüyorum. Ey Lanu, doğru görüyorsun. Bu kapılar adayı diğer sahil sularına götürür. Her bir kapının onu açan ayrı bir anahtarı vardır. Ve bu anahtarlar şunlardır. Birinci Dana Merhamet ve ölümsüz aşkın anahtarı. İkinci Şila Sebep ve sonucu dengeleyen söz ve eylemdeki uyumun anahtarı. Karmik eyleme yer bırakmayan anahtar. Üçüncü Kişanti Hiçbir şeyin rahatsız edemediği tatlı sabır. Dördüncü Viraga Yanılsamaların fethedilmesidir. Sadece hakikat algılanır. Beşinci virya, üstün hakikate ulaşmak için dünyevi yalanların çamurundan kopmayı sağlayan cesur enerji. Altıncı Dayana, onun altın kapısı bir kez açıldığında aziz ve arınmış olan ebedi salt krallığına ve onun saat daimi tefekkürüne götürür. Yedinci Prajna, insanı tanrılaştırır. Ondan daha Hayanilerin oğlu olan bir Botsivata yaratır. Bu kapıların altın anahtarları işte bunlardır. Ey kendi özgürlüğünü dokuyan kişi, bu yorucu yolda en sonuncuya yaklaşmadan önce paramitaları, sayıları altı ile on arasında olan erdemleri öğrenmelisin. Ey Lano, hocanla yüz yüze, efendin ile ışık ışığa karşılaşmaya hazırlanmadan önce sana ne söylendi? En baştaki kapıya yaklaşabilmek için Önce zihnini bedeninden ayırmayı, gölgeleri dağıtmayı ve ebediyet içinde yaşamayı öğrenmen gerekiyor. Bunun için her şeyin içinde yaşamalı ve algıladığın her şeyin senin içinde nefes aldığı gibi nefes almalısın. Kendini her şeyin içinde ve her şeyi bende hissetmelisin. Duygularının zihni bir oyun sahasına çevirmesine izin vermeyeceksin. Kendi varlığını varoluştan ve ötekilerden ayırmayacaksın. Damlayı okyanusla, okyanusu damlayla birleştireceksin. Bütün yaşayan varlıklarla tam bir uyum içinde olacak, tüm insanlara kardeşlerinmiş gibi, seninle aynı hocanın lanuları, aynı iyi annenin oğullarıymış gibi sevgi besleyeceksin. Hocalar çoktur. Hoca ruh, alaya, evrensel ruh ise bir tanedir. Tıpkı onun ışığının senin içinde var olduğu gibi. O hocanın içinde yaşa. Yoldaşların onun içinde yaşarken sen de onların içinde yaşa. Patikanın eşiğinde durup ilk kapıdan geçmeden önce ikiyi birde birleştirmeli. Ve kişisel olanı kişisel olmayan bene kurban etmelisin. Böylece ikisi arasındaki patikayı yok edeceksin. Hazır ol. Mutlak yasadı harma. İlk adımında sana şu soruyu soracaktır. Ey büyük umutlara sahip olan sen. Tüm kuralları uyguluyor musun? Kalbini ve aklını, tüm insanlığın büyük aklı ve kalbiyle uyumlu kıldın mı? Kutsal ırmağın, sesinin, doğanın tüm seslerinde yankı bulması gibi akıntıya girecek olan kişinin kalbi de yaşayan ve nefes alan her şeyin düşüncelerine ve nefes alışına cevap vererek titreşmelidir. Lanular ruhu yankılayan Vina'nın tellerine benzer. İnsanlık Vina'nın ahenkli tablasına benzer. Vina çalan el ise dünyanın büyük ruhunun melodik nefesidir. Ustasının dokunuşuna diğerleriyle tatlı bir ahenk içinde cevap veremeyen teller koparılır ve atılır. Bu lano sıravakaların kolektif zihinleri içinde geçerlidir. Upatya'nın yani her şeyi kapsayan ruhun zihniyle uyumlu olmalıdırlar. Yoksa koparlar. Kendi ruhlarının katili olan gölgenin kardeşlerinin başına gelen budur. Ey ışığın adayı! Kendi varlığını insanlığın büyük acısıyla birleştirdin mi? Öyle yaptın mı? O halde girebilirsin. Ayağını acının kederli patikasına basmadan önce yoldaki tehlikeleri öğrenmelisin. Aşk ve şefkat lütfunun merhamet anahtarıyla silahlanmış olarak patikanın girişindeki dana kapısının önünde güvendesin. Bak ey mutlu hacı! Karşındaki kapı yüksek ve geniştir. Geçmesi kolay görünüyor. Ardındaki yol düz, engebesiz ve yeşildir. Bu karanlık bir ormanın derinliğindeki güneş ışıltısı, Amitapa'nın cennetinden yeryüzüne yansıyan bir nokta gibidir. Orada umut bülbülleri ve ışıldayan tüylü kuşlar, yeşil kameriyeler üstünde korkusuz acılara şarkı söylerler. Bodhisattvaların beş erdeminden, Boti gücünün beş katlı kaynağından ve bilginin yedi basamağından bahsederler. Devam et. Anahtarı taşıdığın için güvendesin. İkinci kapıya giden yol da yeşildir. Fakat diktir ve kıvrılarak tepenin kayalık doruğuna tırmanır. Tepenin kaba ve taşlı yamaçlarına gri bir sis oturmuştur ve ötesi karanlıktır. Yürüdükçe hacının kalbindeki ümit şarkısı giderek daha da zayıflar. Artık içinde bir şüphe vardır ve adımları giderek daha az kararlı bir hal alır. Dikkat et buna ey aday. Ruhunun mehtabı ile uzaktan görülebilen hedefin arasına tıpkı gece yarısı yarasasının sessiz ve siyah kanatları gibi yayılıveren korkuya karşı dikkatli ol. Ey lanu, korku iradeyi öldürür ve her türlü eyleme son verir. Eğer hacişi ile erdeminden yoksunsa taşlı patikada yürürken Karmik çakıllar ayaklarını parçalar. Ayağına dikkat et ey aday. Ruhunu sabrın özünde yıka. Çünkü şimdi o isimdeki kapıya, sabır ve metanet kapısına yaklaşıyorsun. Kapatma gözlerini. Kapatma ve Dorje'yi gözden hiç kaybetme. Mara'nın okları Viragaya'ya ulaşmamış bir insana sürekli çarpar. Sakın titreme. Korkunun nefesi altında Kişanti anahtarı paslanır, ve paslı anahtar kilidi açamaz. Ne kadar ilerlersen ayakların tuzaklara o kadar çok takılacaktır. Sürüp giden ve hedefe götüren patika tek bir ışıkla kalpte yanan cesaret ışığı ile aydınlanmıştır. Kişi ne kadar cesaret gösterirse o kadar kazanır. Ne kadar korkarsa yol gösteren ateş o kadar sönükleşir. Sana yol gösteren de sadece o ışıktır. Nasıl ki yüksek dağların ışıltılı tepelerine inen güneş ışığı yerini karanlık bir geceye bırakırsa, ateş söndüğünde de kalp öyle olur. Kalp ışığı da böyledir. O sönerse, patikanın üzerine kalbinden karanlık ve ürkütücü bir gölge düşer ve ayakların korku içinde bulunduğu yere köksalar. O ölümcül gölgeye dikkat et lanu. Tinden yayılan hiçbir ışık, bencilce düşünceler seni tümülhe terk etmediği sürece Alt ruhtaki karanlıkları dağıtamaz Şöyle der hacı Ben bu geçici bedeni terk ettim Nedenleri yok ettim Ne yansıyan gölgeler Ne de etkileri var bundan böyle Var olamaz Çünkü şimdi son büyük savaş Yani üst ve alt ben arasındaki savaş başlıyor Bak önündeki savaş alanı artık o savaş alanı değil Yüce savaş tarafından yutuldu fakat bir kez Kişanti kapısından geçtin mi, üçüncü adım atılmıştır. Bedenin senin esirindir. Şimdi ise iç insanı tuzağa düşüren dördüncü kapı için, baştan çıkarmalar kapısı için hazırlan. Hedefe varmak istiyorsan, dördüncü kapının mandalını kaldırmak için elini oynatmadan önce, belindeki bütün zihinsel değişimlere hakim olmalı ve ruhunun parlak mabedine girmek isteyen kurnaz ve sinsi heyecanları, hisleri, Kurnazlıklar ve sinsilikler ordusunu öldürmelisin. Onlar tarafından katledilmeyi istemiyorsan, kendi yaratımlarını, senin düşüncelerinin evlatlarını zararsız hale getirmelisin. İnsanlığın etrafında dolanıp duran, türeyen, görünmeyen ve dokunulmayan o çocukları zararsız kılmalısın. Dolu görünendeki boşluğu, boş görünendeki doluluğu öğrenmelisin. Ey korkusuz aday, kalbinin derinliklerine bak ve cevap ver. Dıştaki gölgeleri algılayan sen, benim güçlerini tanıyor musun? Eğer tanımıyorsan kaybolmuşsun demektir. Dördüncü patiko üzerinde en ufak tutku ve arzu rüzgarı, ruhun saf beyaz duvarlarına düşen titremez ışığı dağıtır. Ahankara'nın kaba uyarıcılarının yolu boyunca, Maya'nın satıcı nimetleri için duyulacak en küçük özlem ve pişmanlık dalgası ki, Çakan bir şimşek gibi hızlı ve gelip geçici bir düşünce bile bunun için yeterlidir. Kazandığın üç ödülü yitirmene neden olur. Bil ki ebedi olan hiçbir değişikliğe uğramaz. Büyük efendi, mükemmel tathagata, bundan böyle sekiz korkunç sırabı sonsuza dek terk et. Eğer etmezsen emin ol ne bilgeliğe ne de özgürlüğe ulaşabilirsin demiştir. Viragan'ın erdemi sert ve kesindir. Eğer onun yolunda ustalaşacaksan, eylemi öldürmeden önce aklını ve algılarını çok daha özgür kılmalısın. Kendini saf alaya ile doygunlaştırarak, doğanın ruhsal düşüncesiyle bir olmalısın. Onunla beraberken asla yenilmezsin. Oysa ayrıyken dünyanın bütün aldatmacalarının kaynağı, Sam oyun alanına dönüverirsin. İnsanın içinde alayanın saf, parlak özü hariç her şey geçicidir. İnsan onun kristal ışınıdır. Onun içinden çıkan saf ve lekesiz bir ışın demetidir. Aşağı seviyedeki balçıktan maddenin bir biçimidir. Bu ışın senin hayat rehberin ve gerçek benindir. İzleyen ve sessizce düşünendir. Alt beninin kurbanıdır. Ruhun sadece hata yapan bedenin yüzünden acı çeker. Her ikisi üzerinde de kontrol sağla ve hakim ol. Böylece denge kapısına gelinceye kadar güvende olacaksın. Ey gözü pek hacı! Ta ki diğer sahile varıncaya kadar neşe içinde ol. Maranın ordularının fısıltılarına kulak verme. Sonsuz mekanın baştan çıkartan kötü ruhlu cinlerini kıskançlı lihama yeni başından sav. Sıkı dur. Şimdi orta kapının on bin kapanlı keder kapısının yakınındasın. Ey mükemmellik için mücadele eden, eğer bu kapının eşiğinden geçmek istersen, kendi düşüncelerinin hakimi ol. Ey ölümsüz gerçeklerin arayıcısı, eğer amaca ulaşmak istiyorsan, ruhunun hakimi ol. Ruhunun bakışı, düşkünlükten kurtulmuş tek ve saf ışığa yoğunlaşsın ve altın anahtarını kullansın. Hazin görev hemen hemen tamamlandı, işin bitti. Seni yutmak üzere ağzını açan cehennem çukuru neredeyse açıldı. Sen insan tutkularının kapısını çevreleyen hendeyi artık açtın. Sen artık mağarayı ve onun öfkeli ordularını fethettin. Sen kalbinden kiri temizledin ve saf olmayan arzuyu dışarı akıttın. Ey muzaffer savaşçı! Fakat görev henüz tamamlanmadı. Ey lanu! Kutsal adayı! koyu, düşünen beni çevreleyecek yüksek bir surör. Bu duvar elde ettiğin başarılara dair düşüncelerin doğuracağı kibir ve tatmin duygusundan aklını koruyacaktır. Kibir, başardığın işi lekeler. Bu duvarı sağlam ör ki dünyanın mayavi okyanusundan gelerek o duvarı dövecek mücadeleci dalgaların hırçın saldırısı haciyi adasını yutmasın. Evet, zaferi ulaşılmış olsa dahi bu mümkündür. Senin adan bir geyik, düşüncelerin ise onu yoran ve yaşam ırmağının kıyısına dek kovalayan tazılardır. Savunma vadisine ulaşamadan havlayan şeytanlar tarafından yakalanan geyiğe ne kadar yazıktır. Ey mutluluk ve kederin fatihi, sen dıhan margaya yerleşip onu sahiplenmeden önce ruhun olgun bir mango gibi olmalıdır. Başkalarının acı ve üzüntülerine karşı mangonun altın renkli parlak meyvesi gibi tatlı ve yumuşak, kendine ve üzüntülerine karşı ise mango çekirdeği gibi sert olmalıdır. Ruhunu benim tuzaklarına karşı güçlendir ki ruhun elmas ruh adını hak etsin. Dünyanın çarpan kalbinin derinliklerine gömülü bir elmas nasıl ki dünyevi ışıkları asla yansıtamazsa, dıhan margaya gömülmüş olan aklın ve ruhun da Maya'nın yanılsamalar krallığına ait olan hiçbir şeye yansıtmamalıdır. O aşamaya geldiğin zaman patika boyunca fethetmek zorunda olduğun geçitler kapılarını sana ardına kadar açarak ilerlemene izin verecek ve doğanın en büyük kuvvetlerinin gücü bile seni yolundan çevirmeye yetmeyecektir. Ey denemelerin adayı! Sözlerin ötesine geçen yedi katlı patikanın hakimi olacaksın. Fakat bunu henüz başarmış değilsin. O zamana kadar seni daha zor bir görev bekliyor olacak. Kendini tüm düşünce olarak hissetmeli, fakat aynı zamanda tüm düşünceleri ruhundan sürgün etmelisin. Aklın öyle bir sağlamlık kazanmalı ki, ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir esinti ona dünyevi bir düşünce getiremesin. Böylece saflaşmış olacaksın. Senin mabedinde hiçbir dünyevi eylem, ses... Ya da dünyevi ışık barınmasın. Dona yakalanmış bir kelebeğin eşeğe cansız düşmesi gibi dünyevi düşünceler de mabedin önünde cansız yere düşmelidir. Şöyle yazılmıştır Bahagavad Gita'da. Altın alevin düzgün ışık vererek yanabilmesi için lamba tüm esintilere karşı korunaklı bir noktada tutulmalıdır. Sürekli yön değiştiren bir meltemin etkisine açık olunca Alev titreşerek ruhun beyaz mabedi üzerine karanlık ve sürekli değişen gölgeler yansıtacaktır. Ey gerçeğin takipçisi! O zaman ruhsal akıl ormanda kuduran deli bir file döner. Ormandaki ağaçları canlı düşmanlar sanıp güneşin aydınlattığı kayalarda dans eden gölgeleri öldürmeye çabalarken yok olacaktır. Dikkat et! Benihen istekleri yüzünden deva bilgisinin toprağında ruhunun ayağa kaymasın. Dikkat et. Beni unutursan ruhun zihin üzerindeki zayıf kontrolünü yitirir ve arzu ettiği zaferi kazanması olanaksızlaşır. Değişime karşı dikkatli ol. Değişim senin için büyük bir düşmandır. Bu değişim seninle savaşacak, gerilemene neden olacak. Seni patikadan dışarı Şüpenin yapışkan bataklıklarını itecektir. Ey korkusuz savaşçı! Zamanında uyanık ve hazırlıklı ol. Eğer denemiş ve başaramamışsan cesaretini kaybetme. Geri dön ve bir kez daha, bir kez daha saldır. Korkusuz bir savaşçı, açık yaralarından tüm değerli kanı akıttığı halde düşmana saldıracak. Onun kalesinden atacak ve kendisi son nefesini vermeden önce onu yenecektir. Siz yenik ve güçsüz düşenler, onun gibi yapın, yenik düşseniz bile ruhunuzun kalesinden bütün düşmanlarınızı kovmaktan vazgeçmeyin. Bu düşmanlar hırs, öfke, nefret, hatta arzunun gölgesi. Sen insanlığın özgürlüğü için savaşan kişi, hatırla ki her yenilgi bir başarıdır ve her gerçek girişim zamanla ödülünü kazanır. Lanun'un ruhunda görünmeden filizlenmiş ve büyümüş olan kutsal tohumlar her yeni girişimde büyür. Sazlar gibi eğilir fakat kırılmaz ve bozulmaz. Zamanı gelince çiçeklenir. Fakat eğer hazırlanmışsan korkma. Bundan böyle yedi kapıdan beşincisi olan virya kapısından geçerken yolun açıktır. Şimdi ise Dıhayana limanına götürecek olan altıncı kapı Botiyozanan yol üzerindesin. Gıyana Kapısı Beyaz mermerden bir vazo gibi beyaz ve şeffaftır. İçinde altın bir alev, Atman'dan yayılan Prajna alevi değişmeksizin yanar. O vazo sensin. Sen duysal nesnelerden uzaklaştın. Görme patikasından, işitme patikasından geçtin ve bilginin ışığına ulaştın. Şimdi titik şamertebesine eriştin. Ey Najor artık güvendesin. Ey günahların fatihi. Bil ki bir sıvan 7. kapıya geçtiği zaman bütün doğa neşeyle karışık bir hayranlıkla titrer ve fethedildiğini hisseder. Gümüş yıldız gece çiçeği tomurcuklarına göz kırparak müjdeler. Küçük akarsu şırıltıyla çakıl taşlarına haber verir. Okyanusun karanlık dalgaları haberi dalgalarıyla dövdüğü kayalara duyurur. Kokulu meltemler vadilere şarkılarla iletir. Ve görkemli çamlar gizemli bir şekilde fısıldar. Bir hoca doğdu, günün hocası. O artık beyaz bir sütün gibi batıya dönük durmaktadır. Doğan ebedi düşünce güneşinin ilk ve en muzaffer dalgaları yüzünü aydınlatır. Zihni kıyısız bir mekana yayılan dingin ve sınırsız bir okyanus gibidir. Yaşamı ve ölümü güçlü elinde tutar. Evet o güçlüdür. Onun içinde özgür kalan canlı güç ki o güç aslında onun kendisidir. Yanılsama tapınağını tanrıların üzerine büyük Brahma ve Indranın da üstüne yükseltebilir. Artık o kesinlikle büyük ödülüne kavuşacaktır. Büyük aldanmanın fatihi, huzuru ve mutluluğu için hak edilmiş refah ve zaferi adına kendisine bahşedilen hediyeleri kullanmayacak mı? Hayır, ey doğanın gizli bilgilerine aday kişi. Hayır. Eğer bir kişi kutsal Tathagata'nın adımlarını takip edecekse bu güç ve hediyeler ben için değildir. Sumeru'da doğan sulara seçebilir misin? Akıntıyı kendi hatırın için saptırabilir veya devirlerin beşiği boyunca çıktığı ana kaynağına geri gönderebilir misin? Eğer göksel bilgeliğin topraklarından doğan bilgeliğin zorlukla kazanılmış bilgisinin akıntısına sahip olmak istersen, akan tatlı bir su olarak kal. Durgun bir havuz olmak için onu terk etme. Bil ki eğer sınırsızca Amitapa'nın işbirlikçisi olacaksan, tıpkı ikiz Bodhisattva'nın üç dünyaya yaptığı gibi sahip olduğun ışığı saçmak zorundasın. Bil ki kazandığın insanüstü bilginin ve devik bilgeliğin akıntısı, alaya kanalı olan senden başka bir yatağa kadar akmalıdır. Enajor, gizli patikanın yolcusu. Bil ki onun saf ve tatlı sularını insanların gözyaşlarından oluşan okyanusun acı dalgalarını tatlandırmak için kullanmalısın. Göğün en yüksek noktasında sabit bir yıldıza dönüştüğünde o parlak göksel küre kendisi hariç herkes için uzayın derinliklerinden ışık yaymalıdır. Herkese ışık verir ama kimseden almaz. Dağların vadilerindeki saf kar gibi. Dokunulduğunda duyarsız ve soğuk, fakat toprağın bağrında derin uykuya yatmış tohum için koruyucu ve sıcak olabildiğinde. Açları doyuracak asatı bağrında saklayan toprağı, şiddetli dondan ve kuzeyin güçlü rüzgarlarının keskin ve acımasız dişlerinden koruman gerekir. Gelecek devirler boyunca insanlardan teşekkür görmeden ve onlar tarafından fark edilmeden yaşamaya kendi kendini mahkum ettin koruyucu duvarı oluşturan sayısız taştan biri olacaksın. Yedinci kapıyı seçersen senin geleceğin budur. Çok sayıda merhamet hocası tarafından inşa edilmiş, onların acılarıyla yükseltilmiş, harcı onların dökülen kanlarıyla karılmış bu duvar, insanlığı ezelden beri daha büyük ve daha başka acı ve sefilliklerden korumaktadır. Bununla birlikte insan onu görmeyecek. Algılamayacak ve bilgelik kelimesiyle ilgilenmeyecektir. Çünkü bunun ne olduğunu bilmez. Ey hevesli ve dürüst ruhlu olan sen! Her şeyi duydun, her şeyi biliyorsun. Ve seçim yapmalısın. Onun için yine dinle. Ey Sırotopatti! Sen sovanın patikasında güvence desin. Dikenler ve otlar tarafından kesilen ellerinden kanın damladığı amansız çakıl taşlarının ayaklarını yardı. Ve Mara'nın en güçlü silahlarını gösterdiği karanlıktan başka hiçbir şeyin bulunmadığı bu patikanın hemen ötesinde yorgun Hacı'yı büyük bir ödül beklemektedir. Hacı sakin ve kararlı bir halde Nirvana'ya götüren akıntıyı takip ederek ilerler. Bilir ki ayakları ne kadar çok kanarsa o kadar arınacaktır. Şunu iyi bilir ki geçici ve kısa yedi doğumdan sonra Nirvana onun olacaktır. Bu da Hayani patikasıdır. Yogi limanıdır ve Srotapattilerin arzuladığı kutsanmış hedeftir. Kişi Aryaha Tapatikasını geçtiği ve kazandığı zaman böyle olmaz. Orada kleşa sonsuza dek yok edilir. Tanha'nın kökleri sökülür. Fakat bekle Lanu. Söylenecek bir söz daha var. İlahi merhameti yok edebilir misin? Merhamet bir nitelik değildir. O yasaların yasası ebedi ahenk, alayanın benidir. O kıyısı olmayan evrensel öz, ebedi doğrunun ışığı ve bütün varlıkların uyumu, ebedi aşkın yasasıdır. Onunla ne kadar bir olursan, onun varlığında ne kadar erirsen, ruhun ne kadar var olan ile birleşirse, o kadar mutlak merhamete dönüşürsün. Mükemmel buthaların patikası Arya işte böyledir. Bu sözleri sana söyleten kutsal belgelerin anlamı nedir? Om, nirvanik patikadaki bütün arhatların tatlı hedeflerine ulaşmadığına inanıyorum. Om, bütün butaların nirvana dharmaya girmediğine inanıyorum. Evet, Arya patikasında artık Srotapatti değil bir botisatvasın. Akıntıyı geçtin. Dharmakaya giysisinin senin hakkın olduğu doğrudur. Fakat Sambogakaya, nirvanaya giren birinden daha yücedir. Ve ondan da yücesi bir nirmanakaya bir merhamet budasıdır. Ey Bodhisattva, şimdi başını ey ve iyi dinle. Bu merhametin sesidir. Ve diyor ki, bütün yaşayanlar acı çekmek zorundayken, mutluluk var olabilir mi? Kendin kurtulup bütün dünyanın ağlayışını mı dinleyeceksin? Söylenenleri duydun. Yedinci adımını atacak ve son bilginin kapısından geçeceksin. Ama bunun sonunda acınla evleneceksin. Eğer tad olacaksan, senden öncekilerin adımlarını takip et, bitmeyen sona kadar bencillikten uzak kal. Artık aydınlandın. Kendi yolunu seç. Doğu ufkunu dolduran yumuşak ışığa bak. Şükran alametleriyle birlikte yer ve gök birleşiyor. Dört katlı tezahür eden güçlerden, hem alevlenen ateşten, hem de çağlayan sudan, hem mis kokulu topraktan, hem de esen rüzgardan bir aşk şarkısı yükselir. Dinle. Muzaffer kişinin yıkandığı o altın ışığın derin ve anlaşılmaz girdabından gelen sese kulak ver. Tüm doğanın sözsüz sesi. Bunu ilan etmek için bin ayrı tonda yükseliyor. Ey Mıyalba'nın insanları, size müjdeler olsun. Bir hacı diğer kıyıdan döndü. Yeni bir arhan doğdu. Huzur, Tüm varlıkların üzerine olsun. Yaşayan her şey üzerine lütuf olsun. Son